Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9'da çıkartıyorsunuz ve iklim için başladı Ben Can Tombil Ben Ömer Madra Ben Yücel Sormaz Desteği için de dinleyicimiz Tekin Özertem'e teşekkür ederiz Bugün bir konumuz olacak Evet, uzaklardan. Evet, bayağı uzaklardan. Ee, benim çok kadim bir dostum şu anda Kanada'da akademik kariyerini sürdürüyor. Ama aynı aynı zamanda orada Amerikan yerlilerinin e, mücadelesini takip ediyor. Onları filmi alıyor. Kendisi hem e, sosyolog olarak bir e, araştırmacı olarak bulunuyor. Hem de bu çalışmada... E, Prodüksiyon asistanlığı ve kameramanlık falan yapıyor. Şimdi kendisine bağlanacağız. Kanada'da İpek merhabalar. Duyuyor musun bizi? Duyuyorum selamlar. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Soyadım. Günaydın. Soyadım. İpek Oskay soyadı. <gülüyor> Onu da hemen söyleyelim. İpek e, şu anda yaptığın projeyi sen bize tanıtır mısın? Adil güçler diye çevirince tuhaf bir anlamı olan e, bir şey çıkıyor ortaya ama sen bize daha iyi anlatırsın galiba bunu. Evet bu um, Kanada Konseyi'nin uh, sosyal ve beşeri bilimler. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Tamam. sesini Biraz zayıf duyuyoruz. Uh, tamam. Şimdi nasıl? Daha iyi. i̇yi evet gayet iyi. D uh, Kanada Sosyal Bilimler ve İnsani Bilimler Konseyi'nin uh, fon adı uh, işte Just Powers diyoruz biz ama işte Türkleri hammız çevireceğim benim adil güçler güçler hem enerji anlamına geliyor hem de aslında enerjiyi aynı zamanda sosyal bir mesele olarak da konumlandırıyor proje onun içinde öyle ikili bir anlam olarak da kullanılıyor aslında işte adil güçler feminist enerji gelecek dedi diye bir proje işte feminist ve Kolonyalizme karşı e, mücadelelerin bu işin temelinde olması gerektiğini düşünen, bu eğer bir gelecek tasavvur edeceksek, iklim değişikliğine karşı bir sür enerji değişimi sürecinden geçeceksek, bu tür e, feminist ve kolonyalizm e, karşı mücadelelere dokunması gerektiğini e, bu dönüşümün iddia eden, Güzel bir yol gözüküyor. Bir Evet, güzel evet. bir yola çıkış. Ee, şimdi bize orada tam olarak neler oluyor? Önce biraz e, ondan bahseder misin kısaca? E, bizim de konuya tam hakim olabilmemiz açısından. Buradan takip ettiğimiz kadarıyla önemli bir mücadele yürüyordu Amerikan yerli halkı tarafından. E, ama sen çok daha fazla detaya hakimsin. Bizi biraz bilgilendirebilir misin önce? Ya Evet, şöyle... E... Aslında bu mücadele çok uzun süredir e, devam ediyor ama e, bu yakın zamanda e, aslında aslında şu an ne var ne olmaya çalış neye dönüşmeye çalışıyor onu anlatmak lazım da işte e, şöyle diyeyim e, öncelikle ne var onu anlatmak daha iyi olacak. Ee, Albertada e, çok uzun zamandır 1950'lerden biri işte Katran Kumunun çıkartılması gibi bir durum var. Ee, bu çok ciddi anlamda su ve toprak kirliliğine neden oluyor. Çok ciddi anlamda işte e, bir kent büyüklüğünde bir alanın e, işte bu yaklaşık e, 900 kilometre kadar bir alanın e, temizlendiği, ağaçlardan temizlendiği e, bir alan. E, buradan işte günde 300 bin e, ton, 300 bin varil e, işte aktarılıyor. E, British, yani Edmonton, e, Alberta. lokasyonundan işte e, Pasifiye aktarılıyor. Bu hattın e, bir ikizinin yapılması isteniyor. Bu da bunun üç katı daha artacağı anlamına geliyor. Bu ne demek? E, şöyle söyleyeyim. E, bir Kentin, yani 3 milyonluk diyelim bir kentin bir yıllık e, su ihtiyacını şu an tüketiyor bu alan e, ve bu tekrar kullanılamıyor ve bir bölgede biriktiriliyor bu sular. Bu da toksik e, birikime devam ediyor. Bölgede birçok e, yerlinin kanser e, problemi var, kültürel birçok problem var ve geleneksel. geçim kaynaklarına devam ettirememeleri demek. Bu yeni gelen proje bu akışın üç misli daha artacağını öngörüyor. Tabii bunun sadece Alberta çevresinde değil okyanusu açılan alanda yani aslındaki buradaki niyet şöyle. Uluslararası yani artık sadece Amerika'ya değil işte uluslararası piyasaya özellikle Asya piyasasına aktarmaya çalışıyorlar. Ee, bu a, petrol, petrol rezerv, rezervini çünkü 2030'a kadar bir limit var. Ee, kendilerinin içeride tüketemeyeceklerini bildikleri için Asya marketlerine Asya piyasasına bir an önce açmaya çalışıyorlar. Bunun için böyle bir aciliyet var. Ama bu aynı zamanda ne demek? İşte Alberta için olanı söyledim. Ama işte e, okyanus içinde şu tür tehlikeleri var. Normalde olan tanker sayısının 5-7 katı artması bekleniyor. Ve bu çok dar bir alandan e, geçecek. E, i̇şte e, Aynı zamanda bütün hat yani e, işte 400 tane süper tanker geçerken e, bunlar aynı zamanda diyelim işte 2015'te e, bir kaza olduğunda bir e, yani denize e, petrolün aktığı durumda işte e, 2000 800 litre petrol akmış 2015'te bunun 3000 katı daha fazla olacağı riski demek oluyormuş hesaplanına göre. Ben de bir şey evet. sormak istiyorum pardon sözümüzü evet, pardon. geçtim ama evet. Kin bu Kinder Morgan şirketinin evet. Kanadalı evet. ve Trans Mountain petrol evet. boru hattı diye yani da evet. dağlar aşırı. Ve buna da destek yani geçen cumartesi günü uzun süredir devam etmekte olan direnişin bir başka örneği olarak da yerli halkların temiz su ve güvenilir, yaşanabilir bir iklim için yaptıkları oturma grevleri de vardı. İlginç fotoğrafları da vardı. Bu, bu arada da Trudeau çevreci gibi gözüken Justin Trudeau da Aslında yerde bırakamayız. Bunları kullanmak, kullanmamak aptallık olur filan gibi laflar ediyordu yanlış hatırlamıyorsam Kanada Başbakanı. Oldu Oldukça değil mi? aptalca laflar. Evet yani çok çok açık bir şekilde şöyle söyledi bir bir Şubat'ta aslında şöyle o Trudeau yani aslında 2017'den biri yani bu 2016'da Kinder Morgan'ın Ee, bu ikiz boru hattını öneriyor. 2017'den beri bir sürü Amerikan yerlisi hem oturma eylemleri yapıyor hem de aslında davaya gidiyorlar. Ama asıl o bahsettiğiniz olayları başlatan e, Trudeau geleneksel işte ülke çapındaki e, konuşmalarını halk toplan, belediye sarayı toplantılarını yapıyor hı hı. işte. E, Amerikan yerlilerinden biri hani bizim şeyim, rızamız yok bu projeye diyor. O da bunu her koşulda yaptıracağım diyor. Ve işte Winnipeg de söylüyor ilk bunu 31'inde. Bundan öncesinde de aslında 30'unda bir işte şeyle e, Beritiş Kolombiya'sıyla yani bunun e, okyanusu aktarılacağı noktadaki eyalet başkanı e, bunu engelleyeceklerini açıklıyor. Bunun üzerine yine de bu soru geliyor. İşte birinde 1 bir Şubat'ta Alberta'ya geliyor. işte radyo konuşması yapıyor. Bizim bir an önce Asya marketlerine, Asya piyasına açılmamız gerekiyor diyor. Çünkü biliyorlar 2030'da iklim değişikliği planı nedeniyle bu katran kumu çıkartımı engellenecek. Böyle bir dönüşüm planı var. İklim krizi planı var Alberta'nın ve bir an önce Kendi kullanamadıklarını aktarmaya çalışıyorlar ve British Columbia'nın tehlike dışında hiçbir karı yok. Çünkü ya bu işte Kinder Morgan Texas kanallı bir petrol inşaat firması, yani altyapı sağlayan bir firma, Amerika'ya ya da Alberta'ya kalıyor, BCS, yani British Columbia'ya sadece riskleri kalıyor, bu bahsettiğim riskler kalıyor, aynı zamanda bütün hat boyunca aslında yerli Amerikalıların, Ee, yaşam bölgelerinden geçiyor bu e, bütün hat ve sürekli bir e, toksik e, ve geleneksel yaşama tehdit e, durumu var ve evet e, bu daha sonra Alberta'daki konuşmasından sonra da e, Turu'da açık bir şekilde şey biz bunu destekleyeceğiz dedi yani e, British Columbia'nın eyaletin kararına karşı e, tedbir kararına karşı Biz bunu kesinlikle yapacağız dedi bu Kanada ile işte British Columbia arasında bir işte Alberta ile British Columbia arasında bir çekişme değil işte Kanada ile yani ulusal çıkara karşı göstermeye çalışıyorlar İyi. genel olarak ve şey yani daha sonrasında gelişen Alberta'da işte biz sizden şarap almayacağız önce elektrik vermeyeceğiz dediler. Albert Premieri. Daha sonra Üniversite. işte şarap, al, şarap boykotu başladı. Bunun üzerine işte e, Trudeau ısrar edince şey onun da büyük bir eylem e, kararı aldı. E, bölgedeki e, yerli Amerikalılar ve e, Kanada'nın işte 25 farklı e, lideri e, bu eyleme geldi. İlk gün Ee, yani işte 6.500 ile 10.000, e, 6.500 civarı demek daha doğru kişi toplandı. Ee, gün boyu konuşmalar oldu işte e, ve daha sonra aynı, yani aynı gün içinde de bir gözlem evi inşa edildi. Geleneksel olarak koruma metodları olarak ee, bu gözlem evi daha sonraki günlerde işte Kinder Morgan e, Terminalinin yakınlarında e, ama şeyin e, yerli Amerikalı e, toprağı üstünde Kinder Morgan'da e, 50 metre uzakta tutulmasını istedi protestocuların e, böyle bir e, mahkeme mahkemeye... kararı çıkardı evet. Evet ama şöyle bir şey mahkeme için 50 metre olsaydı bu gözlem evinin de yıkılması gerekiyordu Ama mahkeme sadece 5 metreye izin vardı 5 metre izin yani 5 metre koruma alanı sağladı bu Kinder Morgan terminali etrafında Ama hemen ertesi gün işte 27 tane eylemci kendilerini işte şeye, Kinder Morgan'ın Bahçe terminalinin bağlıdır. girişine 6 saat boyunca işte girişi engelleyen bir eyleme neden oldular. daha sonra dün 15 saat boyunca başka 70 yaşındaki bir aktivist kendini ağaçların üstüne konuşlandırdı. Bir hava kampı kurdu oldu kurdu. İşte 15 saat vardı ancak onu indirdiler. Buradaki mesele şöyle. Ee, onundaki e, ilk e, e, eylemde ve eylem boyunca biz yasalara güveniyoruz ama işte bizim e, büyüklerimiz bizi işte sa savaşmaya hazır mısınız e, çağrısında bulundu dediler ve herkese hazır mısınız e, diye birkaç kere seslendiler e, ve bundan sonra yani 26 Nisan'a kadar çok önemli bir tarih 26 Nisan'da şeyler e, Kuşların yuvalama dönemi bu tarihe kadar Kinder Morgan'ın e, ciddi miktarda bir e, ağaç kesimi yapması gerekiyor. Asıl engellemeye çalıştıkları bu. Eğer 26'ına kadar bunu engelleyebilirlerse e, böylece ciddi bir hasar almış olacak proje. Yani asıl dert bu 23 Nisan için de. Bütün Kanada için eylem çağrısı yaptılar. Buradan Alberta'dan da bir takım eylemler var. Yani 26'sına kadar her gün ciddi anlamda süreci engelleyecek eylemler planlanıyor. Evet bunları da biz de takip etmeye belki evet. sizin de desteğiniz de çok ilginç olabilir. Yani şeyi çünkü bir de yani hepimiz Thomas Muller ilginç bir açıklama yapmış yerli liderlerinden Clayton Thomas Muller. Benim evet. görebildiğim kadarıyla bu kata Ulusu adına ve kaynağında bunu durduralım kampanyasında 350 organ bir parçası olarak Hı -hı. ve şey hepimiz suyla bağlıyız birbirimize ve eğer buradaki sular zehirlenirse su hepimize etkileyecek hem iklimi hem de e, suyu korumak zorundayız demiş. İlginç bir şey. takip edelim biz de diyoruz. Çok yani çok teşekkür ederiz. Burada bitirmek zorundayız herhalde. <gülüyor> ee, ama tabii kafamızda yine soracak çok soru kaldı. Önümüzdeki günlerde yeniden bağlanıp sahne bu konudaki gelişmeleri konuşmak isteriz pek. Evet yani 26'sında kadar hmm. ne olacağı gittikçe gerginleşiyor. Hatta şöyle bir şey de çok kısa da bir şey daha söyleyeyim. Hmm. 2016'da bir terörizm kanunu çıkıyor. Birçok yerli grup bu kanun aslında kendi... E, yasal haklarını savunmalarını engellediklerini düşünüyor ve zaman zaman şu da dillendiriliyor. Gerekirse ordu indirilir, indirilir sahaya e, da lafları da <gülüyor> e, kulağımıza geliyor. Yerlilere gelir, karşı işte mı? Diril, diril, diril, tabii, tabii. Evet, evet. evet. Güzel bu kadar ciddiye alıyor olmaları çok iyi en azından. <gülüyor> ordu <gülüyor> düzeyinde. Bu da de. bir bakış. Evet. evet. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederiz İpek Oks Oksay. E, bağlantı da halinde kalacağız herhalde. Bu mücadeleleri izlemek çok önem önemsediğimiz bir şey. Teşekkürler İpek. Çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Için evet bu şekilde de bitiriyoruz galiba. Bu da, değil mi? sonuna geldik galiba. Önümüzdeki hafta destek yayınımız olacak. O yüzden programımız yok. Bir sonraki hafta tekrardan İklim için programında karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.